Elbette muaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Rum suresi 60 ayet olup Mekke'den nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lâ, Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler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 Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır. De ki, dünyayı gezin de, daha önce geçmiş toplumların akibetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşrik idiler. Öyleyse, Allah tarafından, o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, sen yüzünü, özünü, dürüst bir şekilde dost doğru dine yöneldi. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir.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 Mekke'den nazil olmuş olup 34 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lâ, Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir. Onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekâtı verirler. Ahirete de tam olarak iman ederler.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 işte bu derler. Allah ve Rasulünün bize vaad ettiği zafer. Allah da elçisi de elbette doğru söylemişlerdir. Müminlerin düşman birliklerini görmeleri onların sadece iman ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adanı ödedi